İşte şu anda beni teknesine alıp denizi geçirecek ve Mısır sahillerinde ıssız bir yere bırakacak olan esrarengiz bir Arap gemicisiyle buluşmaya gidiyordum. Kimliğimi belli edecek herhangi bir belge yoktu üzerimde ve bu yüzden de eğer Mısır'da yakayı ele verirsem kim olduğumu ispat etmem hiç de kolay olmayacaktı. Ama yine de Mısır hapishanelerinde birkaç hafta geçirmem Sireneyka yolunda beni bekleyen tehlikelerin yanında hiç kalırdı ıssız bucaksız batı çölünü boydan boya geçmek ve İtalyanların eline düşmeden, keşif uçaklarına, zırhlı devriyelere yem olmadan, yalnız silahların konuştuğu bir ülkenin ta kalbine kadar sokulmak zorundaydım. Peki niçin yapıyordum bunu? Kendi kendime sordum. Tehlike hayatta hiç tatmadığım bir şey değildi. Ama sırf heyecan uğruna tehlike peşine düştüğüm hiç olmamıştı. O güne kadar ne zaman tehlikeyle burun buruna gelsem, bilerek ya da bilmeyerek beni bu duruma sürükleyen sahikin, benim kendi iç dünyama ait kişisel huzursuzluklarla ilgili olduğunu her zaman hissetmişimdir. Peki ya şimdi? Geliştiğim maceranın mücahitlerin işine yarayacağından emin miydim? Buna inanmak isterdim. Fakat şiddetle hissediyordum ki yapmaya kalkıştığım iş bir donkişotluktan başka bir şey değildi. Peki... O zaman niçin kendimi tehlikeye atıyordum? Ama işte bu soru bilinç düzeyinde daha tam olarak belli bir kesinliğe ulaşmadan cevap hemen hemen hazırdı zihnimde. İslam'ı öğrenip de onu bir yaşama yolu olarak benimsediğim zaman bütün soruların, bütün arayışlarımın son bulduğunu düşünüyordum. Ancak zamanla farkına vardım ki son diye bir şey yoktu. İnsanın belli bir yaşam biçimini samimi bir bağlanış içinde benimsemiş olması, bu yaşama biçiminin yansıması, aynı inancı paylaşan öteki insanların hayatlarına girme ve izleme arzusunu da beraberinde getiriyordu. Bu arzuda, insanı benzer tercihler uğruna savaş veren cemaatlerin başarısı için çaba göstermeye, onların sıkıntılarını paylaşmaya zorluyordu. Benim için İslam bir yoldu, üzerinde sonsuza kadar yürünecek bir yol. Bir son ya da bir durak değil ve Ömer el-Muhtar'ın mücahitleri de tıpkı 13 yüzyıl önce ve peygamber ve sahabelerinin yaptığı gibi özgürlük tutkusuyla canlarını ortaya koyarak işte bu yolu yürümeye çalışıyorlardı. Onlara bu çetin ve zorlu mücadelelerinde yardım etme sonucu ne olursa olsun benim için bir görev, namaz gibi terk edilmez bir ibadetti. Sahile varmıştık. Bizi uzakta demirlemiş bulunan gemiye götürecek kayık, çakıl taşlarını yalayan küçük dalgaların ortasında salınıp duruyordu kıyıda. Kayıktaki adam doğrulup ayağa kalkarken Zeyd'e dönüp, Zeyd, kardeşim, bizi bekleyen tehlikelerin farkındasın değil mi? Umarım Medine'nin huzurlu havasını dostlarını özlemiyorsundur, dedim. Senin yolun benim yolumda amcacığım, diye karşılık verdi Zeyd. Bana kendin dememiş miydin? Akmayan su kokar ve bulanır diye. Öyleyse biz varıp gidelim ki su akıp durulsun. Bizi götürecek gemi doğu denen ve tüm Arabistan sahillerinde dolaşan geniş, hantal gemilerden biriydi. Geminin reisi muskatlı, yaşlı, törsümüş bir Arap'tı. Kocaman, rengarenk sarığının katmanı altında, beni süzen boncuk boncuk gözlerinde, Kanunsuz işlerin, maceralarla geçen uzun yılların izi okunuyordu. Kuşağındaki ucu kıvrık, gümüş kakmalı hançeri, hiç de süs olsun diye taşımıyordu anlaşılan. Merhaba, merhaba dostlarım, diye bağırdı, gemiye çıkarken. Tam vaktinde geldiniz, bu iyiye alamet. Aynı sıcak sözleri kaç kere tekrarlamıştık kim bilir. Suudi yönetiminin yüklediği ağır hac vergisini ödememek için, Hicaz sahillerine kaçak olarak gelmek üzere, Mısır'dan gemisine binen fakir hacılara. Ve aynı sözleri kim bilir kaç kere tekrarlamıştı. İslami yasalarla tam bir uyuşmazlık içinde, Habeşistan yerlilerini kaçırarak Yemen pazarlarında satmaya götüren esir tüccarlarına. Fakat geçmişi ne kadar karanlık olursa olsun, reisin bu tecrübeli halinin, çıktığımız bu tehlikeli yolculukta tek avantajımız olduğunu düşünerek kendimi teselliye çalışıyordum. Kızıldeniz çevresini avucunun içi gibi bilen ve bizi amacımıza uygun bir yere çıkarabilecek biri olduğu her halinden belliydi. Reisin doğuna binişimizin dördüncü gecesi, yukarı Mısır'da Kusair limanının kuzeyinde sahile yanaştık ve yine bizi bekleyen küçük bir kayağa binerek karaya çıktık. Bu arada reisin bizden yol ücreti almayı reddetmesi karşısında şaşırıp kaldığımızı eklemeliyiz ama bu şaşkınlığımız uzun sürmedi çünkü reis, Ücreti efendiler ödedi, dedi. Haydi Allah'a emanet olun. Ümit ettiğim gibi Kusayr'da kimsenin dikkatini çekmedik. Çünkü şehir halkı Hicazi kıyafetlere alışıktı. Ertesi sabah Nil boylarındaki Asyut'a giden eski, döküntü bir otobüse binerek, geniş kucağında piliçlerle dolu kocaman bir sepet tutan, şaşılacak kadar şişman bir kadınla, bizi görür görmez hemen on yıl önceki hac hatıralarını anlatmaya koyulan yaşlı bir fellahın arasında sıkışmış olarak, zeytleben ben, Afrika gezimizin ilk menziline doğru yola çıktık. Gizli ve tehlikeli bir işe karışan herkesin her zaman çevresinde şüpheli bakışlar aradığını bilirim. Fakat tuhaf değil mi? Bu yolculuğumuz sırasında böyle hissetmiyordum ben. Arabistan'da yaşadığım yıllar süresince ve bu ülke halkının hayatıyla öylesine haşır neşir olmuştum ki, kendimi artık onlardan biri olarak hissediyordum. Mekkeli, Medineli insanların özel iş ilişkileriyle şimdiye kadar herhangi bir yakınlığım olmadığı halde, şimdi düpedüz hac imamları gibi davranmakta zorluk çekmiyor, yolcularla hacın adab ve töresi hakkında uzmanca tartışmalara giriyordum. Zeydin ise aşağı kalır yanı yoktu bu konuda. Yolculuğumuzun ilk saatleri canlı, hoş konuşmalarla geçip gitti böylece. Asyut'tan trenle küçük Beni Süveyf şehrine gittik. Oraya varır varmaz, önce irtibat kuracağımız kişinin İsmail Ezzibi'nin evini bulduk. Yukarı Mısır Arapçası ile konuşan güreç yüzlü, kısa, tıknaz bir adamdı İsmail Ezzibi. Basit bir elbise tamircisiydi. Şehrin eşrafından sayılmazdı ama Senusi tarikatine olan sadakatini çeşitli vesilelerle ispat etmiş. Seyyid Ahmed'e karşı gösterdiği kişisel bağlılıkla Senusiler arasında kat'i bir güven kazanmıştı. Vakit geç olmasına rağmen İsmail Ezzibi ev halkından birini çağırıp bize yemek hazırlamasını söyledi. Yemeği beklerken bize görevimizle ilgili olarak yaptığı temasları anlattı. Seyyid Ahmed'in mesajını alır almaz Mısır, kraliyet ailesine mensup bir zatla temasa geçmişti ki, bu zat, Senusî hareketinin aktif ve ateşli taraftarlarından biriydi. Sözü geçen prens, yapılmak istenen girişimi olumlamış ve bize yolculuğumuz için gerekli şeyleri, iki binek deve ile iki rehber sağlamayı üzerine almıştı. Bu rehberler, yol hazırlıklarıyla birlikte şimdi Beni Süveyf'in dışındaki hurma bahçelerinden birinde bizi bekliyordu. Zeltle ben Batı Çölü'nde fazla dikkat çekebilecek olan Hicaz işi elbiseleri üzerimizden çıkararak bunların yerine pamuklu kumaştan pantolonlarla Mısır'ın Batı yörelerinde ve Libya'da giyilen bornoz benzeri tünikler giyindik. İsmail evinin kilerinden bize iki tane İtalyan yapısı kısa namlulu süvari tüfeği getirdi. Tüfekleri verirken bu tüfekler için mücahitlerin yanında cephane bulmanız kolay olur dedi. Ertesi gece şehirden çıkıp, rehberlerimizin ardı sıra yola koyulduk. Rehberlerimiz, aralarında Senusi örgütüne mensup pek çok kimsenin bulunduğu Mısırlı Evlat Ali kabilesindendiler. Birinin adı Abdullah'tı, hareketli, yerinde durmayan bir gençti. Bir yıl önce Serenayka'da savaşa katılmıştı ve bu nedenle bizi orada bekleyen şartlar hakkında güvenilir bilgiler verebilecek durumdaydı. İsmini unuttuğum öteki rehberimse zayıf, asık yüzlü bir adamdı. Abdullah da daha az sıcakkanlıydı. Ama bu, onun Abdullah'tan daha az güvenilir biri olduğunu göstermiyordu. Beraberlerinde getirdikleri dört deve, Bişer'in dörü tez yürüyüşlü güçlü develerdi. Bu yolculuk için bu niteliklerinden ötürü seçildikleri belliydi. Üzerlerindeki eğer takımları, Arabistan'da gördüklerime benziyordu. Uzun molalar vermeksizin hızla yol almamız gerektiği için yemek pişirme sorunu yoktu. Ve sonuç olarak, erzakımız da büyükçe bir hurma ile kaba buğday unundan ve hurmadan yapılmış sert, tatlı peksimetlerle dolu, daha küçük bir denkten ibaretti. Ve bir de develerin eğerlerine asılı su tulumları. Mısırlı sınır devriyelerinden kaçınmamız gerektiği için, mümkün olduğu kadar ana yollardan, bildik kervan yollarından uzak kalmaya, özellikle dikkat ediyorduk. Fakat Bahriye ile Nil Vadisi arasındaki trafik, hemen hemen tamamıyla feyyum üzerinden seyrettiği için, bizim izlediğimiz yol, bu bakımdan fazla tehlike arz etmiyordu. İlk gece 30 mil kadar yol teptik, ve gündüzün ılgın çalılarının arasında mola verdik. İkinci ve daha sonraki geceler, daha hızlı yürüdük. Öyle ki, dördüncü gün şafak sökerken, Bahriye vahasının gömüldüğü, Hüzünlü alanın içinde bulduk kendimizi. İçlerinde en büyüğü Baviti olmak üzere, birbirinden ayrı pek çok yerleşim bölgesinin ve ikili alanların yer aldığı bu vahanın kenarında, kayalar arasında konakladığım zaman, Abdullah dinlenmeden, yaya olarak sarp ve kayalık yamaçtan aşağı yürüyerek, Baviti köyüne, irtibat kuracağımız adamı bulmaya gitti. Gece çökmeden dönemeyecekti herhalde. Bu nedenle kayaların gölgesine uzanarak uyumaya çalıştık. Geceki yorgunluk ve soğuktan sonra oldukça keyifli dinlenme oldu bu. Ama yine de ben fazla